Kur'an-ı Kerim okumak Allah'ın kesin emridir. Kur'an okumak Allah'ın emridir. es ve rattilil Kur'âne Her bir Müslüman'a Cenab-ı ki Kur'an-ı Kerim'i tek tek, tane tane okuyun. Ütlüme uhîle kimel Kitaptan sana vahyedilenleri oku. Fagra mâ tesemminel Kur'an'dan kolayına geleni okuyun. İkra Bismillahi ve cehaleze yaratan Rabbi'nin adıyla oku. Bak hep oku, oku, oku bu bir emirdir. Okutun demiyor yani? Okutun demiyor, güzel okuyun diyor, okutun demiyor. Öğretmek için okutabilirsiniz. bilirsiniz. <gülüyor> Hayır ki Kur'an ve allam. en hariliniz Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Burada öğreten okutun Hayat. anlamında. Hatta ümiret en eküne menel Müslimine ve en etlülüel <gülüyor> Kur'an'a Rabbimiz Peygamberimizin dilinden. Ben im, Müslümanlardan olmak ve Kur'an okumakla emredildim diyor. Meritu en ekune minel muslimin. Müslümanlardan olmakla emredildim. Bir de ve en etvel Kur'an'ı nemi Suresi'ne Kur'an'ı okumakla emredildim. Peygamberimize emir sana da, emir, bana da emir. Sevgi hanıma da, diğer Müslümanlara da emir. Evet. Yani Kur'an okumak Allah'ın emridir. Biz Kur'an'ı Allah'ın emrini tuttuğumuz zaman ibadet etmiş oluruz. İta, Allah'a itaat etmiş oluruz. Sehap kazanmış oluruz. Dolayısıyla Kur'an okumak namaz kılmak gibi, Kur'an okumak oruç tutmak gibi, Kur'an okumak zikir yapmak gibi, dua yapmak gibi Allah'ın emridir ve ibadettir. İbadet parayla olmaz. Evet. İbadet para karşılığı olmaz. Ey Kur'an okutanlar, okutmak isteyenler, kendiniz okuyun. Fatiha'yı okuyun, İlah Suresi'ni okuyun, on defa okuyun, yüz defa okuyun. Başkalarına parayla okutmayın. Efendim parayla Kur'an olmaz. Cevabımızın birisi bu. İkincisi, efendim Kur'an ziyafetlerinde sizi çağırıyorlar. Hocam özür dilerim. Oraya gelmeden şurayı bir açabilir miyiz? Şimdi vatandaş Kur'an okumayı bilmiyor. Müslüman ama Kur'an'la hem hali olmamış. Kur'an'ı sadece cenaze ve işte sünnet düğünlerinde, düğün merasimlerinde okumuş. Bir cenaze olduğu zaman da anne babasına Kur'an okutmak için işte mahallenin din görevlisine müracaat ediyor. 3-5 tane o da imam arkadaşını alıyor. Bir hakim düzenliyorlar. Bu da yaklaşık 1 bir saat, 1,5 bir saatlik süren bir organizasyon. Bunun nihayetinde hocaların oradaki emeklerine karşılık bir şey verilse uygun görülebilir mi? Şimdi Furkan Bey, diyelim ki Ahmet Adında bir Müslüman vefat etti. Evet. Çocukları da ikimizi çağırdı. Evinde Kur'an okuduk. Kur'an'ı okuyunca sevabı kim kazanır kardeşim? Biz kazanırız. Biz bir. kazandık. Biz bu kazandığımız sevabı bir başkasına bağışlayabilir miyiz? Cevap bağışlayabiliriz. Bizim sadece okuduğumuz Kur'anla ile ölüler faydalanmaz. Muhakkak. Ama okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i yanlış anlaşılmasın. Yani Kur'an-ı Kerim'i ben okudum mu? Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin illa ahile Fatiha'yı okudum. Ben sevap Şimdi kazandım sevap mı? Bu Evet. Benim. Şimdi ben dedim ki ya Rabbi şu okuduğum Kur'an-ı Kerim'den elde ettiğim sevabı annemin ruhuna bağışlıyorum. Onun Amin. sevabına dahil ettim. Tamam. Dahil edildi mi? Dahil edildi. Yani o da bundan sevap kazanır. Şimdi biz yani Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra anne babamız, ölenlerimize sevap yollamış oluruz. Dua ederek. Hı hı. Onun sevabını başlayarak. Efendim anne babanıza siz başka türlü de sevap kazandırabilirsiniz. Bir fakire yardım ederek de olabilir. Evet. Efendim bir Kur'an kursuna 100 lira versiniz. Bir hayır kurumuna 500 lira versiniz. Onunla da sevap onun sevabını da bağışlayabilirsiniz. Şimdi mahallenin hocasını çağırdı. Siz mahallenin hocasısınız. Ben de hocasıyım. İkimizi çağırdı. Efendim işte rahmetli anacığıma bir Kur'an okutmak istiyorum. Kendimi okuyorum, okuyamıyorum. Eh, başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Sen bir Yasin okudun. Ben de Mülk Suresi'ni okudum. Sonra da elimizi açtık birlikte bir dua ettik. Ondan sonra kalktı, geldik. E, şimdi ev sahibi de dedi ki, ya bu hocaları ta işte filan ya aldık, geldik. E, efendim bir diyelim ki size gömlek verdiler. Veyahut da siz hı hı. hiç istemeden gömleğin arasında bir zarf koymuşlar. 50 lira para koymuşlar. Söz evet. geliyor mesela. Şimdi bu e, aldığınız gömlek veya 50 lira para sizin için helal mıdır? Peki siz e, Kur'an okuyup da karşında bir para almak için pazarlık ettiniz mi kardeşim? Kesmedi. Etmedim. Böyle bir beklentiniz var mı? Hayır. Yani ben bir mahallenin imam olarak bir komşuluk hakkı olarak bir Müslüman hakkı olarak bizi davet etti. İcab ettik. E, zaten Kur'an okumayı e, biliyoruz. Okuduk. Duasını yapıverdi. Hı hı. O da kendilerine nerede? Bunda bir problem yok. Ama... Talarlık edilirse problem var.